1696, numaralı konu, Hz. Peygamber'in ilk hutbesi, evet, Resulullah'ın Medine'de ilk okuduğu hutbe şudur, Resulullah ayağa kalktı, Allah'ı şanına yakışır bir şekilde medu sena ettikten sonra şöyle dedi, ey insanlar, ahiret için azık toplayın, Allah'a yemin ederim ki, ne hazırlarsanız ahirette onu göreceksiniz, herkes ölecek ve sürülerinizi çobansız bırakacaktır, sonra Rabbi ona, tercüman olmadan ve onu Rabbinden saklayacak hiçbir aracı olmadığı halde, Peygamber'in, Peygamberim sana gelip tebliğde bulunmadı mı, sen kendin için ne gönderdin, diyecektir, kul o zaman sağına soluna bakar bir şey göremez, önüne baktığında cehennemi görür, öyle ise kim yüzünü ateşten korumak istiyorsa, bir hurmanın yarısı ile de olsa korumaya çalışsın, eğer verecek bir şeyi yoksa, hiç olmazsa güzel bir söz söyleyerek yapsın, çünkü güzel sözün de karşılığı vardır, iyiliğin karşılığı 10 ile 700 katı arasındadır, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi sizin ve elçinin üzerindedir. İlerine olsun.